için say bana eyvallah. Tam isabet. Soru mükemmel. Cevap daha mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Onun için bu dersimizin adı Ehli Sünnet Alimleri, muteber Ehli Sünnet sünnet alimlerinin sözleri imanın musannasında. Yani iman hakkında biz 60 yedi derste ne anlattıysak bir tane gelir diğer eyvallah güzel anlattınız ama bunu nereden getirdiniz bunu? Çok güzel soru deriz. Buradan getirdik. Bu da nedir? Alimlerdir. Biz ne anlattık yetmiş altı derste? Yetmiş altı derste imanın tanımını anlattık. Logatça, istilahça. İstilahça iman nedir dedik? Kısacası, kısacası anladığımız bir dilden imanın tanımı şöyledir Ehl-i Sünnet'e göre. İman, ben Allah'a iman ediyorum dediğinde bu nasıl yerine gelir, nasıl vuku bulur, nasıl salih amel olur, sonuçta nasıl bu iman, Allah'a iman, dinine iman nasıl terazide kabul olur? Bu da dedik, üç şartı var. İman, o üçünden mütekevvindir. Oluşur. Nedir? Birinci, itikat. Kalpten itikat edeceğiz. İkinci, kavlden ikrar edeceğiz bu imanı, Allah'a imanı. Üçüncü, amellerimizden, azalarımızdan ortaya dökeceğiz. İnandığımızı ispat edeceğiz. Nerede? Terazi'de. Neden terazi'de? Çünkü hesap zamanında terazi ölçüdür. Kıyamet gününde terazi ölçüdür. O terazi de hassas bir terazidir. Neyi tartar? Bir kilo yüz gram hayır. Miskal zerreyi tartar. O kadar hassastır. Miskal zerre. Sahabe bizden akideleri daha mükemmelidir. O zaman da yüz gram bile yokuydur. Zor bulunurdu. Ama bugün de dijital teraziler var. Tozu bile tartıyor. Demek ki biz daha hüccet üzerimize ikamet olunmuş anlarız nasıl miskal zerrani o terazi tartar kıyamet gününde. Salih amel ise salih, talih ise kötüyse, geyr-i salih ise onu da öyle terter. Şimdi bu terazide ne geçer? Bu terazinin de bir özelliği var. İki özelliği var dedik. Birincisi çok hassastır miskal zerreyi tartar. İkinci de sadece salih ameli kabul eder. Başkasını reddeder. Ameli sadece amel tartar, amelde de salihi tartar. Başka kabul etmez. Salih amel nedir? Salih amel imanımızdan mütecaobundir. Biz Allah'a iman ediyoruz. Ne diyoruz? İman aslında nedir arkadaşlar? Tanımına dönsek birinci derslerde yapmıştık. İman, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şahadetini yerine getirmektir. Neydir La ilahe? Allah'tan başka ilah yoktur. O emir koyar, o emir verir, o yasak koyar, o yasak eder. He? Bunu da kim bize tebliğ eder? Elçisi. Ona da biz itaat ederiz. Bunu yerine getirmek için kalpten inanacağız, dilden ikrar edeceğiz, ağızlarımızdan amel edeceğiz. Bunu yaptık, imanımız mükemmel olur, salih amel olarak tartılır. Ha ben bazı amelleri ceturuyorum Allah ama Allah Resulü işlememiş, emretmemiş. Olar yapsam ne olur? Salih olmaz. Vale Allah emretmiş bir ameli filan yerde kullanacaksın, yerini değiştirsen, zamanını, mecanını değiştirsen, modelini değiştirsen salih amellikten çıkar. Demek ki nokta koyulduğu yerde biz orada duracağız. Noktayı kaldırıp, bürcül koyup ondan sonra cümle ekleyemeyiz. Emel ekleyemeyiz. Bu nedir? İşte bu terazi salih emeli tarttığı için bu amel dedik tanımı nedir? Bu üç şeyden oluşur. Buna da delilleri tabii Ondan sonra e, imanın e, şubelerini anlattığı Yetmiş yedi şube. iman dedik şubeler nedir? İman La ilahe illallah Muhammed Resulullah yetmiş yedi şübe semboldür tabi. Bunda ne var? En zirveti nedir? Resulullah'ın tarifiyle tanımıyla La ilahe illallah. En aşağısı nedir? İmâ tatul eza'anit tariq yoldan bir aziyeti çekmaktır. Bunun arasında yetmiş yedi semboldür ama daha fazla olabilir. Bu yetmiş yediyi getirsen iman bundan oluşuyor. Buların bir kısmı dedik olmasa olmazdır. İmanın şartlarındandır. Nasıl üçü bir aradadır? Amel amel imandan bir parçadır. Tencere üç taş üzerine durarken bir taşı çeksen tencere devrilir. İman da bu üç şartın üzerine durar. Ameli çeksen tencere devrilir. İman ne olur? Boşa çıkar. İmanın terazide kabul olmaz. İşte bu üçün üzerine durduğu için he, biz de bu üçünün içini doldurmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik, uyuyacağız. Onun yolunda gideceğiz. İşte bu la ilahe illallah'ı ortaya koyduk Muhammeden Resulullah gibi. Resulullah çünkü Allah emri göndermiş, Resulullah uygulamış. Bize de demiş? En güzel örnek sizin için Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz onu bakacağız onun gibi amel işleyeceğiz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı çok amellerde demiş Sallu kema reytumuni usalli Hüccü kema reytumuni ehic Yani de ke hüccü kema ahic. Hac yaparken benim gibi yapın. Namaz kılarken benim gibi yapın. Bütün ameli bizim için nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Örnek teşkil eder. Evet canlı ona bakacağız, oradan örnek geleceğiz. Bu şöhbelerin bir kısmı dedik, olması olmazdır. Bir kısmı da nedir? İmanı mükemmelleştirir. İmanı mükemmelleştirir. Çünkü biz dedik, iman meselesinde limiti yüksek tutacağız. Çünkü insanoğlu zayıftır. Zünub, günahlar, masiyetler işleyebilir, hatalara düşebilir. Ne olur? Salih emellerinden düşer, derece derece düşer terazide gider bir şey kalmamış. Yem bir tane gıybetini etmiş, yem bir tane laf söylemiş, yem bir tanenin hakkını yemiş. Onun için biz şübeleri hepsini getirmek zorundayız ki limiti yüksek tutarım, ne düşse bir şeyimiz kalsın ki Allah-u onu da yer vararım, rahmetine sarlarım. Ama böyle hadde geçsek, limitte geçsek, böyle limitimiz düşük olsa, sınırda olsa, o zaman Allah kurusun elimizde bir şey kalmaz. İşte bu şöbeler önemlidir. Ondan sonra imanın mertebelerini anlattık. İman üç kademedir. Birinci genel iman. Bu kademeyi geçtin. nere gelirsin? Hakiki iman. Hakiki mümin olursun. Ondan sonra ihsan derecesi gelir. Bu da Evliyaullah derecesi. Buraya kadar güzel. Biz bunu anlattık. Çok güzel. Şimdi bir tane gelir diğer size bunu anlattınız ama biz böyle görmemişiz. Biz okuduk kitaplarımızda, fazla ilmül çelemde, fazla akaidlerde, diğer akidelerde, maturide olsun aşari olsun filan biz böyle görmedik. Biz ne dedik? Bizim akidemiz dört imamın akidesine bağlıdır. Nasıl dört imam bizim için yüce imamlardır, büyük imamlardır fıkıhta, dördüne de uyuyoruz, dördü de hak mezheb diyoruz akidede de dördü de hak mezheptir. Dördünün de akidesi doğrudur. Onlara uyacağız. Nereden almışlar bunları da dedik? Etba'u tabi'inden. Zaten kendiler etba'u tabi'indir. Etba'u tabi'in imamlarından, tabi'in imamlarından birinci kuşak sahabeden. Sahabeler kimdir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem telebelerdi. Bizim iman, imanımız, iman meselesi, fıkıh meselesi, itikad meselesi, ehl-i sünnet, sağlam bir kulpa sarılmış. Zincirimiz sağlamdır, kopmaz. Zincirleme. Biz soyumuzu Resulullah'a kadar dayantırabiliriz. Kim başkasını iddia ederse kopuktur, soyu yoktur, çesiktir. Gidemez. Nere gelir? Bir imama gelir, o imam da kelamcıdır. Ondan sonra bu imamın iştihadidir. Hop bitti iş. Anlatabildi mi? Ama bizimki İlmimiz Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz gözküğümüzü gererek korkmadan elhamdülillah başımız dik, ehl sünnet inancındayız. ehl sünnet inancı da kimlerin akidesidir? İmamların akidesidir. İmamlar kimdir bizim için? Abu bakr bugüne kadar bütün alim aynen cizgide gidiyorsa bizim imamımızdır, başımızın üzerinde yeri var. Anlatabildim arkadaşlar? Evet şimdi biz burada önce kendimiz bu imamların sözlerini duyduğumuzda gücleniriz. Ne kadar sağlam yere ayağımızı basmışız emin oluruz. Ne kadar sağlam insanların eteğini tutmuşuz emin oluruz. Ondan sonra karşı taraf bizi tenkit etmeye kalksa ya dese siz bunu nereden getirdiniz bu yoktur böyle o zaman bize değil. Çünkü biz kendi cebimizden kendi depomuzdan hiçbir şey getirmiyoruz. Biz sadece bir köprüyüz. Ehli sünnet akidesini Türkçe dilinde aktarıyoruz. Ama bizim akidemiz kitaplarda var. Bir de akidemiz Ehli sünnet akidesi kalem ak akidesinden ne fark ediyor? Bizim akidemiz Buhari, Müslüm gibi senetle gelmiştir. Nasıl Bukhari Müslüm Öğünüz, sahih senet zincirimiz var. Başka ahli zinciri yoktur. Akidede de bizim kitaplarımız var. Senetle olan akide kitaplarımız var. Senetle olan yani filan filan filandan filandan filan sahabeden Resulullah'tan. Akidemiz var. Zincirleme geliyor akidemiz. Böyle bir nimet nerede bulunur? Arkadaşlar böyle bir nimet nerede bulunur? Sadece ehli sünnetin içinde bulunur. Başka bir yerde arasan abesle iştihal ediyorsun. Çünkü başkaları eyvallah ne kadar iyi niyetli olsa ama bir yerde kendisinden iştihal ediyor. Ben bu meseleyi böyle anladım. Bize ne lazım? Ya bu anladığın meselek o bir tarafta doğru değilse ee dur bir bana bir macar ver döneyim. İmkan tanı bana döneyim yeni baştan sağlam yoldan gelirim deme şansımız da yoktur. O zaman bize lazım değil. Kusura bakmayın. Biz sizin tuttuğunuz yolu inanmıyoruz. Biz kendi yolumuza inanıyoruz. Buna da davet ediyoruz. Kendi yolumuz çünkü zincirleme Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanıyor. Evet. Bugün arkadaşlar müjde günüdür. Müjdemiz de nedir? Tabi biz bu imamları sözleri baksak bizim 77 ders yaptığımız matematik uyursa o zaman hem başımızı yastığa koyup rahat uyuruz her anda sahih akide üzerine olsa ruhumuzu allah Teala'ya, Rabbimize, Bâlimize severek umid ederek teslim ederiz hem de bu davet üzerine hem davet ederiz, işkence de çeksek bu yolda biz doğru yoldayız. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Acib tuli emril mu'min. E, Müminin amri çok enteresandır, çok acayiptir. Bir diçamba çalına bile Allah indinde ecri var. Peki biz davetimiz, akidemiz, akidemiz yolunda bize e, alay etseler, e, zahiri deseler, e, harfi deseler, Vahabi deseler Akılları ne çeşdimişse deseler bizi bular ne yapar değiştirmez. Neden? Çünkü biz sağlam yerden akidemizi alıyoruz. Biz kendimizden hariciler gibi iştihar etsek, ha bizim görüşümüz budur desek, yem yani Kur'an çeneme açtık, biz bundan bunu anlıyoruz deser? Evet dedikleriniz söz bize doğrudur. O zaman bize sapık da diyebilirsiniz. Ama biz hiçbir şey kendimizden getirmedik. Biz sadece kitapları getirdik ki bu kitaplar maalesef ümmetin şeytanın vasıtasıyla bid'atler. Ümmet gaflete düştüğü anda bid'atler önünü almış, imamların sözünün önüne süslü sözler çıkmış, insanların nefsine hoş gelmiş, ondan dolayı şeytan da bunları ne yapmış? Süslemiş, güzelletmiş, yürütmüş ümmette. Biz, Allah Teala bize akıl verdik, akıl vermiş, herden şerrı ayırma bize aklı vermiş. Biz de aklımızı herden şerrı ayırıyoruz, doğru yolu tutup dalalet yoluna gitmiyoruz. O kadar basit. Bizim hiç kimseyden bir düşmanlığımız da yoktur. Bir şey değil, biz sadece ediyoruz, bizim yolumuz doğrudur. Hodur meydan dersek, al işte burada imamlarımızın sözü var. Kaç tane söz var burada imamların? aşağı yukarı Allahu alem 70 kusur imam sözü var. Bugüne kadar ama bu 70 kusur imam sözü de hepsi mi? Hayır. Hepsi değil. Nedir bunlar? 77 78 imam sözü var. Hepsi mi? Hayır. Biz zımbızla sadece bir kısmını seçtik. Yoksa 77'nin önüne nokta da koyabilirsin. 777 çift noktada koyabilirsin. 7700 koyabilirsin. İmam elhamdülillah ehl-i sünnet imamı çoktur. Ama ehli i Kelem imamları elinin saydığı kadar imamlardır. Meşhurlar 1-2-3-4-5 ama ehl-i sünnet imamlarını saysan bitmez. Ümmet hepsi ehl-i sünnet elhamdülillah imamdır. Evet şimdi e, oku, okuya okuya önce bir mukaddime var onu okuruz. Ondan sonra her imamın kavlünü okuyup ondan sonra açılarız. İmanın kapsamı konusunda eli sünnet ve El cemaat imamlarının sözleri. Önceki ve sonraki ehli sünnet ve El cemaat imamları imanın itikat, söz ve amel olduğunda görüş birliği içindedirler. İman kalbin ve dilin sözü, kalbin ve organların amelidir. Bu iman itaatle çok ve devamlı çok ve devamlı ibadetle artar. masiyet, gaflet ve itaat itaattaki kusurla azalır. Alimlerin çoğu bunun üzerinde icma olduğunu söylemişlerdir. Hatta bu görüş en sünnet ve cemaatin belirleyici niteliklerindendir ve onlarla bilatçiler ve heva ehli arasındaki ayrıcı özelliklerindendir. Bu konudaki sözleri gerçekten çok olup bu kitapta saymak mümkün değildir. Fakat bunların örnek olarak bir kısmını zikredeceğiz. Çünkü onlar bu kitabın alamayacağı kadar çoktur önceki sahabenin sözleriyle başladıktan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'nin sözleriyle devam edeceğiz. Sonra da onlardan sonraki alimlerden makiler yapacağız. Sahabeyi en meşhurlarına göre sahabe ve tabi'nin dışındakileri vefat tarihlerine göre sıralayacağız. Evet. Şimdi bu mukaddime'de gördük yani aynen biz dediğimiz özetlemiştir. Bu, bu konuda iman, kavl, e, itikat, kavl, amel hakkında icma var. ehli i Sünnet'te. İcma var. İcma olduğuna göre de demek ki bunu böyük imamlar sahaba zamanında icma akdolunmuş. Bitmiş. Onun için kimse buna muhalefet edemez. Etse de itibarı yoktur. Bu bir. İkincisi burada ne yaptık biz? Önce sahabenin sözlerini getirdik. Sahabeler de en alimlerinin, sahaba alim sahabelerinin sözü sonra tabi'in, sonra atiba'a tabi'in sonra vefat tarihine göre alimlerin şeylerini getirdik. Yani yüz senelerinde olan sonra 2. yüz, 3. yüz tarihe göre zincirleme sözlerini getirdik. Biz her alimden her zamandaki uygun bir alim bir alim, alim aldık. Evet. Yoksa alsak dedik ki, mesela İmam Lala Kainin Usul-i İtikad Ehl-i Sünnet kitabı var. Yedi cilttir. Dokuz cilttir hatta. Fihristi'den mihristi'den dokuz cilttir. Burada nedir? Aynı zincirleme sadece imamların kavlu var. Kısa kısa hadis gibi ama senetli. Sonra İbn Battan'ın El-İbane kitabında senetli itikatlar var. Ee, İbn Menden'in iman kitabı vesair. El-Şari'a Acurri'nin Vesaire, bunlar hepsi bizim senetli kitaplarımızdır. Şimdi birinci sahabeden başlayacağız. Ne hakkında kavulleri? İman hakkında. İman hakkında görüşleri nedir? Bizim aktardığımız gibi mi yoksa başkadır? Başka ise biz bu itikadımızdan dönüyoruz. Aynen ise sımsıkı sarılıyoruz. Evet şimdi bugün ne günüdür? Kalp itminen olsun. Aslında bazen arkadaşlar diyorlar, kalbimiz nasıl itminen olsun? Biz zaten eminiz. Hayır, bu insan oğlunun yapısında var. Bak Hz İbrahim de dedi Allah Subhanehu Teala, göster bana nasıl yaratıyorsun ya ya Rabbim? Ey İbrahim dedi, inanmıyor musun? Haşa dedi ya Rabbi inanıyorum. Ama kalbim itminen etsin. Bu insanın fıtratında var. Allah Teala de ona dedi, tamam, kuşları getir dört tanesini, ez parça parça aynı parçaları aynı ayrı yerlere koy dört yere ayrı ayrı canlanırlar sene gelirler. Bu nedir? Allah Teala niye bunu ikram etti İbrahim'e? Aslında İbrahim inanıyordu. Resulullah'ın dediği gibi eğer İbrahim şek getseydi biz daha evleyiz İbrahim'den şekke. Şimdi biz çırağız İbrahim yanında. İbrahim nedir? İmamların imamıdır. Ehli imamın tevhididir. Biz şek getmediğimize göre İbrahim hiç şek getmemiş bir أَوْلَى بِشْشَكِّ مِنْ İbrahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu insanın fıtratı da var. Ben isterim bilim, kalbim itminen olsun. Yani bir davette, bir arkadaştan, ya bazı arkadaşlar diyorlar ki, mesela, ya karşı tarafa diyoruz, Allah ve Resulü inanmıyor bize. Delil isçur, hangi alim demiş? E hakkı var, adam isçur kalbi. Sen diyorsun bu iş böyledir. E nereden böyledir? E delil vermek hakkı var işte adam istiyor kalbi itminan et. İtminan etmek bu Allah Subhanahu ve Teala bunu insan vermiş bu şansı onun için biz de bugün kalbimizi mutmaindir, daha mutmain ne edeceğiz inşallah. Birinci sahabeden başlayacağız. O da Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh arkadaşlarına Geliniz imanımızı artıralım der. Bunun üzerine allah Teala'yı zikrederlerdi. Evet. Şimdi burada e, biz ta, tanımda ne dedik? İman artar, eksilir. Burada Hz. Ömer ne diyor? Celiniz. Sahabeyedir yandaki. Celiniz imanımızı artarır. İmanımızı nereden artarır? Oturup zikrederdiler. Zikir nedir? Allah'ın e, Allah'ın nimetlerini, ahireti, ilim, halkası, bunlar hepsi zikirdir. Bunlar oturup da yapardılar, tartışırdılar. Vazileşirdiler. Bu zikirdir. Bu zikirde ne oluyor? İman artıyor. Biz ne dedik? İman salih emelle artar. Mevsiyatla azalır. Demek ki bizim terlimimizde iman artar, azalır. Sahabe de aynısını anlatmış. Şimdi, ikinciye geçmeden önce, bu kavullerin hepsinin dipnotta senetleri var. Nasıl bir hadis rivayet ederken, duyuruz bunu Bukhari, Müslüm, Abu Daud, Kütüb Sitte bu kavullarında hepsi zincirleme. Mesela hepsini okumayacağız çünkü zaman çok alır. Kitap elimizde var elhamdülillah isteyen kitaba döner. Ama bir tane örnek için mesela imam e, şey, Mu'minin ül müminin, bu kavlunu bir tane diğer nereden getirdin sen? Böyle bir şey dememiş. Bir dakika deriz. Nasıl hadiste sorsa bizde deriz deriz Bukhari Müslüme dön, çütüp şitteye dön. Burada da diyoruz Kitab-ül Sünne i̇mam el Hallal 5 cilt 30 39. sahife 1112. sözdür. Tarihi, seneti, her şey var. Üçüncü, ikinci kitap Şerh usul-i itikadi ehl sünne imam-ı onun da sahifesi var. el İbana li-ibin batta Onun da sahifesi var. <gülüyor> Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani biz bunu cebimizden, havamızdan, kendimizden getirmemişiz. Bunu nereden getirmişiz biz? Bu senetli. Yani kim rivayet etmiş bunu? İb-i battaya kadar, yenle kadar senetli alimler. O senette neye tabidir? Mercek altına alınmış. Bunu nakleden nasıl hadiste senedi incelemişler, bunları da böyle incelemişler. Onun için arkadaşlar biz diyoruz bu sırat müstakimdir. Onun için çırpınıyoruz, gelin kardeşlerim başka yol dalalet yoludur. Bu sırat müstakimdir. İşte biz akidemizi senetle almışız. Kimden? Resulullah'tan, Allah-u Teala'dan. Bir kısmı ne diyor? Siz akidenizi canlılardan alıyorsunuz, biz akidemizi ölülerden alıyoruz. Sapıtma budur işte. Bazı fırkalar var. Benim kalbim konuştu benimle. Yani ben şeyhimle konuştum ölmüş. O da şeyhinden, o da allah Teala'dan aldık diyorlar. Haşa vakafı. Bu Yen de bir kısmı diyor ben akıl mantık yürüyeceğim. allah Teala akıl vermiş. Ben seçeceğim yolumu? Bu dalalet ehlidir. Sırat-ı müştakim ehli nedir? Senetle imamlarımıza dayanırız. Bu imamlar hepsi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem telebeleri. Evet, ikinciye gelelim. İki, müminlerin emri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle der. Vücutta baş hangi konundaysa sabır da imanda aynı konundadır. Sabrı olmayanın imanı da olmaz. Evet, burada Hazret Ali'den iki söz var hatta. Birincisi diyor ki sabır e, vücutta Vücutta nasıl, baş, ne konumdadır? Merkez konumdadır. Her şeyi kontrol ediyor. Sabır da imandan o konudadır. Yani sabrı olmayan imanı olmaz. Sabır nedir arkadaşlar? Gelin masaya yatalım. Biz sabır hakkında, iman derslerinde, şubada, beş derste işledik sabır. Ama kısa sabır nedir? Sabır bir ameldir asıl. Ne amelidir? Kalp amelidir. Kalp amelidir. Sabredeceksin kalbinle. Kalbin dedik neyi var? Biz iman derslerinde tanımlarda ameli var. Ameli nedir? Sabırdır. Allah sevgisidir. Allah korkusudur bular kalpten olur. Buların azalardan, dilden olmaz. Ben sabaha diyeyim Allah'tan korkuyum ama günah işleyeyim. Bu olmadı. Ama Allah'tan hakiki korkan nereden korkar? Kalbinde korkar. Kalp emreder azalara o günah işleme. Dile diğer gıybeti yapma. Değil mi? S Sabır da nedir? Kalp amelidir. Ne der bize azalara? Sabrın olsun. Etki tepki gösterme. Sabret, sabret, sabret. Hatta Allah Teala senden razı olsun. Onun için sabrı olmayan nedir? Ha? İmanı yoktur. Demek ki amel nedir? İmandan bir parçadır. İmanın neydir? olmasa olmazıdır kim diyor bunu Hazret Ali Ali dedi nahan sular durar Resulullah'ın öz talebesi. çocuklardan ilk İslam olan ha Rasulluhan damadı çocuklardan ilk İslam olan insanlardan da üçüncü insan ilk önce Hazret Kadija sonra bu bakırsı sonra Hazret Ali kadınlarda Hazret Kadija İslam olmuş. Erkeklerde Abubakir Sıddik, çocuklarda Hazreti Ali. Evet. Çinci kavlu İmam Ali'nin yok mu orada? Ha orada yoktur. O zaman o oradan oku. Çinci kavlu o bir şeyde var. Orada da yok mu? O zaman atlamıştır. Evet. Çinci kavlu ne diyor Hazreti Ali'nin? Diyor ki La yenfe'i kavlu illa bil amel. ولا عمل ولا عمل إلا بقول ولا قول ولا عمل إلا بنيه ولا نيه إلا بموافقه السنه diyor ki Hz. Ali radıyallahu anhu hiçbir kavl faydası olmaz illa amelden ortaya dökülmese ben sabaha kadar diyeyim ben namaz kılacağım inşallah ama namaz kılmasa terazide ne yazar Geçmez. Çünkü sağdaki melek amel yazığı. Eğer kavul ameli ise yazar. Amel nedir? Kavul da zikirdir. Ama namaz dilden olmaz. Dil cüzdür. Namazın içinde dil çabalaması lazım. Onun için Hazret Ali diyor ki eğer bir kavul bir kavul amelsiz faydası olmaz. Bir amelinde bir amelde kavulden olmasa olmaz. Yani amel yaparsan ağzında hareket eder. Amelde kavulde niyet olması olmaz. Niyetin de yerin nerededir? Kalptedir. itikattır yani. Niyet de sünnetsiz olmaz. Sünnete muvafakat etmesi olmaz. Yani ben kalktım ki an, namaz kılayım. He? Eğer bu niyetimde Allah rızası hiç değilse olmaz. Bir de kürük et namazı sünnete göre kılacağım. Yok çürüç et namazı ben kendim aklıma göre kılayım. Sünnet Resulullah nasıl çıramaz kılmış böyle kılacağım. O zaman ne olur? Amel doğru olur. İşte burada İmam Ali'nin bu tanımından ne çıkıyor? Bu İmam Ali'nin bu tanımından şey çıkıyor. E, üç tane mesele çıkıyor. Birinci niyet itikattır. Kalpte alır. İkinci kavl dedi. Nedir? Dildedir. Üçüncü, emel olmasa dedi. Demek ki imanın tanımını ehli sünnet alimleri buradan almışlar. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin. Üçüncü. Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. Allah'ın imanımızı, yakınımızı ve fıkhımızı artır. Abdullah ibni Mes'ud kimdir? en fakih, en büyük sahabelerden birisidir. Hepsinden Allah razı olsun. Fakih'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun fıkhını ikrar etmiştir. Abdullah bin Mes'ud. Abdullah bin Mes'ud, bu, bu konuda bu meseleyi en iyi bilenlerdendir. Ne diyor Abdullah bin Mes'ud? Diyor ki, Allahümme zidne imanen ve yakinen ve fikha. Allah'ım, benim imanımı, yakinimi, inancımı, vafkımı arttır. buradan ortaya çıktı arkadaşlar. Biz ne diyorduk? İman eksilir, bu artar. İşte bu da ortaya çıktı. İman eksilir, var artar. Kimin sözüyle çıktı? Hazret şey Abdullah ibn Mesud. Bu sahabeler, asıl da derlesek bunların hayatında. Birçok böyle neler var, fıkırlar var. Böyle meseleler var işin içinde. Ama biz burada bir kısmını alıyoruz. Sadece bizim için bir delil olsun, kalbimiz mutmain olsun. Neyle ilgili mutmain olsun? Biz inandığımız itikat sağlamdır. Demek ki sahaba bu konuda iman, emel, itikattır, kavuldır, emeldir. Bunda teslimiyetleri varmış. Bir müşkületleri Yok ölmüş. Evet. Dördüncü Dört. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh şöyle der. Geliniz bir saat iman edelim. Geliniz Allah'a zikredelim ve imanımızı artıralım. Geliniz Allah'a itaat ederek onu analım. Umulur ki Allah da bizi mağfiretiyle anar. Evet. Abdullah İbni Revaha nedir? En büyük sahabelerden birisidir. Mute de biliyorsunuz. Şehit oldu kaididir. Muta savaşının kaididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden Medine'de oturduğu anda dedi Abdullah bin i Ruha şehit oldu. Üç tane sahabe şehit olur. Cafer i Tayyar var orada. Haber verir. Bu mübarek sahaba hem de büyük şairidir hem de sah fakih sahabelerden idi. Ne diyor? Te'alu felnu'min se'ah Celin bir saat iman ederim. E bizim imanımız yok muydu mübarek? iman ederim. Bunu kastetmiyor. Kast ediyor. Celin bir saat imanımızı tazeleyip arttırarım. İmanımız artsın. Neyle artsın? Te'alu fel nuzkurullah. Celin Allah'ı zikrederim. E Allah'ı zikretsen ne olur ya imam? Vel nezdâdu imanen. Hatta imanımız artsın. Te'alu nezkuruhu bita'atihi lallehu yedhkuruna bi meghfiretihi. Celim biz Allahu u Teala'yı Celim biz Allahu u zikrederim ona itaat ederek o da bizi meghfiretiyle anır. Yani sen Allahu u Teala'ya yakın düşmesen hadiste ne diyor? Ey abdi diyor. Bir karış bana gel ben bir arşın gelirim. Bir arşın gel bir bir dilse gel bir arşın gelirim. Bana yürüyerek gel ben koşarak gelirim sene. Rabbül Alem'in diyor bunu kuluna, aciz kul'a. Bak ne kadar Rabbül Alem'in kulunun kurt kurtarmasına ne yapıyor? Şey gösteriyor, özen gösteriyor Rabbül Alem'in. Çünkü Allahu Teala neden hoşnut olur kulları şeytana uymazın, kendine uysun onları cennete koyusun? Allah-u hoşnut olur. Ama bu dünya intiham dünyasıysa böyledir. Demek ki bu sahabeler hepsi bu meseleyi çok iyi kavramışlar. Bunlar kelem ilmi bilmezdiler sahabeler. Ne bilirdiler? Teslimiyet ilmi vardır bularda. Onda imam idiler işte. Evet. Bu dördüncü miydi Eyüp? Evet. Aslında burada bir sahabe daha. O beşinci nedir sende? He. Evet. He. Burada bir değişiklik var ya. Ben anlamadım. Nasıl böyle olmuş o? Sen eskisini almışsın. Yenisini almamışsın. Yok. Eskisini almışsın. Şimdi dördüncü asıl da, bir de beşinci diyelim. Muaz ibn Cebel mi var orada? Tamam. Oku Muaz ibn-i Muaz Cebel Mu bin radıyallahu anh şöyle der. Bizimle otur bir saat iman edelim. Yani aziz ve celil olan Allah'a zikredelim. Yani Muaz İbni Cebel biliyorsunuz o da büyük sahabeydir. Muaz İbni Cebel. Hatta davatçı sahabedir Fekih sahabeydir. Resulullah bunu Yemen'e gönderdi. Hazreti Ali'den dedi git Yemen ehline davet et. Demek ki Resulullah'ı temsil eden bir sahabedir. O kadar ilmi yücedir. Ne diyor? İclis bina nu'min sa'a. Oturun bir saat iman ederim. Aynen diğer sahabacı diyor. Bunlar kardeşler ya. Aynı misketten, aynı kaynaktan, aynı nürden alıyorlar şeylerini, ilimlerini. Yani oturalım, bir saat Allah'ı zikrederim. Biz burada geldik, bir saat ders yapıyoruz. Biz dersten önce, dersten sonra aynı insanlarız. Hayır, aynı insanlar değiliz. Dersten önce amelimiz bir yerdedir. Ne kadar amel yapmışsak o kadar şeyimiz var. Ama derste sıf Allah rızası için geldik burada zikre Dersten çıkar ne olur? Limitimiz artmış. Tavan bazen tavan yapar. Yani burada insan otururken derste namaz gibidir. Namazda otur namaz kılarken Allahu Teala senin karşındadır hissediyorsun. Huşula, ne dediğini anlıyorsun, kılıyorsun. Ne olur? Tavan yaparsın. Derste de gelip oturup derse bakıyorsun, bu zikir dedik Dedikçe melekler dolaşıyor burada şimdi. Biz görmüyoruz. Ama muhakkak var. İnşallah bir arkadaş dedi de, inşallah tehkiken la te'liqen alimler diyorlar. Yani inşallah belki, hayır biz biliriz inşallah İnşallah var burada melekler. Ama iddia edemeyiz. Ama inşallah var. Çünkü biz inanıyoruz. Allah'ın ve Resulünün sözüne inanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir mümin toplum oturdu Allah'ı zikretti orada melekler gelir. Hatta melekler rahmet melekleri burada dolaşıyor. Bazı rahmet melekleri geç haberler olur. Biz gittikten sonra kapattık derneği gittik. Gelirler bakarlar biz gitmişiz. Eyvah diyeler geç kaldık. Bazen olur bazı arkadaşlar gezgeller derse. Melekler de gezgelen var. Ne yaparlar? Burada Burada dolaşırlar. Sizin oturduğunuz koltuklarda, yerde, halının üzerinde ne yaparlar? Evelenirler mi? Develenirler. Develenirler. O bereket kendilerindesiniz. Ya rahmet melekçisin. Bizden ne arıyorsun? Demek ki bizim makamımız. Burada zikir makamı yüksek bir makamdır. Bu ne yapıyor? İmanı artırıyor. İşte sahaba burada. Ama akılcı ne diyor? Diyor iman artmaz. İman eksilmez. Ne için iman artmaz? İşte al burada iman artıyor. Sahabe diyor. E iman artsa bilmem ne olur filan olur. Ya biz bu şeyden anlamıyoruz. Çarpı. Ne diyorlar? Selam, şey. selam. Yok kelam ha. Çarpı tablosundan kusura bakmayın anlamıyoruz. Biz bundan bilmiyoruz. Biz dobra adamlarız. Resulullah bize böyle tebliğ etmiş, böyle amel ederiz. Biz böyleyiz. Ak koyun, kara koyun, başımı yere koyun. Bir tenavar gelir, Bedevi gelir sorar biz bir tabiinden, namaz öğretmişsen unutmuş. Ondan sonra geliyor, bir de gör ya diyor beni sen namaz öğrettin bir müddet önce geçmiş orada, unuttum nasıl olur? Çobandır, ak koyun, kara koyun, başımı nere koyayım? Unutmuş, nasıl suçlu yapsın? Öyle demiş, e ee, demiş ne yapıyorsun? Bakmış bu adam, e, o alimci, bakmış bu adam nür kırıyor. Bereket var koynunda filan ya demiş benden daha akılatsızsın. Seni niyet kurtarmış. Biz yapıyoruz ama allah Alem ama sen çok samimisin ve vale unutmuşsun. Niyet. Onun için biz niyetimiz bize yeter. Biz sağlam insanların eteğine sarılıyoruz. Evet. 6- Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. İman temiz ve paktır. Her kim zina ederse imanından ayrılır. O kimsenin hepsini ayıplar ve kendine dönerse iman da ona geri döner. Ne diyor burada Hazreti Ebu Hurayra? Ebu Hurayra bilirsiniz. Ebu Hurayra olmasaydı Bukhari'nin üçte bir olmazdı. Yarısı olmazdı. Sahih müşküm olmazdı. Abu Hurayra bizim için en çok dinin neyini getirmiş? Hadis nakletmiş. Resulullah'ın öz telebesi. Ya Resulullah diyor istiyorum hadisi ezberleyeyim senden ama unutuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini gözküne koyuyor. Ya Rabbi diyor gözkünü aç. Elbini sabit kıl. Daha edilir Abu Hurayt'i. Abu Hurayra radıyallahu anhu diyor ögünden beri Resulullah'tan bir hadis buldum. Sanki beynimde basıldı. Bizim anladığımız dilden kaset gibi. Hiç unutmu. İstediği zaman tak diye çıkartıyor onu. Abu Hurayra hazretleri. Bu, bu mübarek Cihan. ha? yani bu hakiki Allameycihan'dır Abu Hurayra Hazretleri ne diyor? diyor iman paktir, ha? ne olur diyor zina yapan mumin iman ondan uzaklaşır ne zaman tövbe ette bir de geri döner e hani kelamciler diyorlar iman bir sefer çıksa çıktı bitti daha sapıtırsın sen Hariciler diyorlar tekfir olursun. O diyor fark etmez. Murciyeler. Kelamciler bir şekil, akılcılar bir şekil. Ama Allame-i Cihan Allah bunu Allame-i Cihan ilan etmiştir Abu Hurayra'yı. Nereden? Kim delili getir bana? Ha? Allah Teala Abu Hurayra'yı desteklemiş. Radıyallahu anhu ve Allah onlardan razı oldu diyor ayette. Onlar da Allah'tan razı oldu. Onların başında kim var idi? Ebu bir bir başıydı. Allah ona diyor ben Abu Hurayra'dan razı oldum. O zaman Abu Hurayra bizim dinimizi aktarmış. İmanımızı da aktarıyor bu da dinlendir. Eydir burada fıkh nedir arkadaşlar? İman diyor nezittir. Nezih nedir? paktir yani ayrılır. Demek ki biz o tablamız vardır hatırlıyorsunuz iman mertebesinde. Hakiki imandan gelir düz Müslüman olur. Ama diğerleri İslam dairesinden zine yapanı çıkartıyorlar. Demek ki burada neyi anlatıyor? İmanın mertebelerini anlatıyor. İman 3 mertebedir. İşte Ebu Hureyre burada imanın neyi anlatıyor? İmanın mertebelerini anlatıyor. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Elhamdülillah. Hakikaten elhamdülillah deme yani demekten başka hiçbir çaramız yoktu. Böyle bir nimete şükür olsun. Evet. Yahu sen nasıl bir hadisten amel ediyorsun, sarılıyorsun Resulullah emretmiş. He? Ne kadar insan iç rahat oluyor? İman meselesinde de ilim meselesinde sahabe ne demişse o kadar kalbimiz rahat oluyor. Evet. 7. Abdullah ibn Abbas, Ebu Reyne ve Ebu Derda. Allah hepsinden razı olsun. İman artar ve eksilir derlerdi. 3 tane hepsi sahabe cihan Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuş. Bir de bunlar Allah Teala diyor ayette Allah Teala onaylıyor bu sahabeleri. Abdullah İbn Abbas, Ebu Derda, Ebu Ureyre, Muaz İbn Ceban bunları onaylıyor. Neyle diyor? Diyor bir taife sizden her zaman o fakihten uğraştılar. Hatta dini istinbat etçiler fıkhi meselelerde ayette geçiyor. Ha? İşte bu o sahabalardır. Allah Teala onaylıyor. Yedi hava asmandan bu sahabaların ilmini onaylıyor. Bu üçü ne demişler radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> anhü? İman el-imanu يزيدu ve ينقص. eksilir, artar. Hani bazı grup diyor iman eksilmez, artmaz. Sen yeter ki dedin la ilahe illallah imanın sabittir. Ama zayıflar cüzlenir. Diyorlar. Onu nereden getirdiniz? Sorma hakkımız var. Bak siz soruyorsunuz biz imamlardan cevap veririz. Ha diyorsunuz bir imam var 300 senesinde yaşamış o böyle uygun görmüş. Demek ki on kimden almış? Öyle o kendisi uygun görmüş. Hop bir dakika durun kardeş. Burada sizin bir kopukluk var. Burada sizin kaynağınız bitiyor. Kaynak Resulullah'a dayanmasa bizim için kaynak değil. Bu ne iman eksilir, artar. Eksilir, eksilir dedin ne olur? Zayıf olur, küçük olur. Allah kurusun, bir imanı bozan şey getirsen, imandan çıkarsın. Ama eksilir, böyle olur, hiçbir nokta kadar kalır, ama sen dinden çıkmazsın. Artar da dağlar gibi olur. Abu Bakır, Sıddik radıyallahu anh'ın gelirsin. Evliya Allah olursun. İman arttıysa. ama deser zayıflenir, güçlenir. Bular diyorlar sen iman ettirdi, senden Resulullah'ın imanı aynıdır, senden Abu Bakr'ın imanı aynıdır. Hatta öyle tecavüz etmişler, diyorlar senden Cibril'in imanı aynıdır. Ama Cibril'in imanı güçlüdür, seninki zayıftır. Oldu mu bu? Olmadı. Cetin bir tane sahabeden bunu demiş. Getirin bir tane imam, imamlardan bunu demiş. Yoktur. O zaman bize lazım değil. Üç dönemde ne var ise kellemizin başımızın üzerinde yeri var. Resulullah diyor, en çikirli dönem benim dönemim. Ondan sonraki, ondan sonraki. Dört imamda elhamdülillah nedir? Başımızın üstündedir. Çünkü bu üç dönemdedir. Evet. Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle derdi. Üç şey vardır ki bunları kendisinde toplayan kimse imanını da toplamış olur. Nefsine adaletli davranmak, herkese selam vermek, yokluk zamanlarında infak etmek. Ammar İbni Yasir tariften genidir yani. Her çeşit şey tanır onu. Babasıydan anası İslam'da ilk şehitlerdi. Resulullah'a işkence altında küfür etti. Resulullah döndü dedi, ay Ammar kalbin nasıldır dedi, imanlıdır dedi, bir daha zorla sarar, sana bir daha küfür et. Yani bu izindir. O kadar cücli bir sahabedir. Cendetten müjdelenmiş. Ne dedi? Ammar ne diyor? Üç mesele var. Bunları toplasan he? imanı hakkıyla yerine getirmişsin yani. Nedir üç mesele? Nefsini insaf edeceksin. Salamı bütün dünyaya yayacaksın. Fakirlikte infak edeceksin. Anlatabildim mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar hepsi ameldir. Ameldir. Amel olduğu için bir kısmı kalp ameldir, bir kısmı kavl amelidir, bir kısmı beden amelidir. Üçü de var burada. Demek ki bu sahabalar ne kadar fakihiydiler. Değil mi? Demek ki biz 77 derste anlattığımız imanla ilcili meseleler nedir? Burada Tecelli ediyor. Buların fıkhından alınmıştır. Kaynak nedir? Sahaba. Sahaba dedin akan sudar durar. Evet. Sahaba dedin her şey bitiyor. İşte bu mübarek sahaba da bu üç ameli diyor toplasan sen imanı elde etmişsin. Hakiki imanı elde etmişsin. O da nedir? İtikat, kavl, amel. İnsaf et nefsinden. Salamı yay dilinle ve fiilinle fakirlikte infak ettim. Nedir? Benim bir ekmeğim var, kardeşimin ihtiyacı var, ben demem, bu bana yeter. Zar zor yetiyor. Olsun, yarısını kardeşime vereyim, yarısını da ben yerim. En büyücü infaktır Evet. 9. Cündük bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh şöyle der. Biz yiğit delikanlılar olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyordu. Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik, Kur öğrendik ve onunla imanımızı artırdık. Cündüb radıyallahu anhu bu da mu'teber, celil bir sahabedir. Diyor ki biz Resulullah zamanında yani Medine'de bunlar celerken cenceydiler. 13-14 yaşındaydılar. Bu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn-i Bunlar genç sahabelerdi. Hatta Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Bedir e Resulullah hüde bile almadı. Neden? Gençler dediler ya. Gençler yani bunlar ele, elleri klinç tutmamış. 13-14 yaşında. Evet, diyor biz genç olduğumuzda Resulullah'tan imanı nasıl anladık? Önce imanı anladık. Ay ettik. İmanı, sonra Kur'an'ı öğrendik. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra Kur'an'ı hakkıyla amel ettik, imanımız onunla da arttı. Burada sadece iman tarifi yoktur. Burada ilim, tahsilim, matodu da var arkadaşlar. Bak cümle nedir? İki satır, çi satır da değil belki. Arapça'da bir buçuk satırdır. Türkçe'de Üç satırdır. Arapçada bir buçuk satırdır. Yarısı da bir buçukun e, yarısından fazlası üçte biri biz genciydik. Resulullah zamanında gidiyor. İlim kalıyor bir satır bir çerekte. Bir kitap telif edebilirsin bunun hakkında. Ne diyor? Feteallemnel imane kable enne Kur'an. Biz Kur'an'dan önce imanı öğrendik. Çünkü arkadaşlar iman kalpte yerleşmese ka, mukri, şeyh-ül mukri mukrilerin şeyhi olsa ne yazar? Ha? Piletinde ne yazar? One way. Nere? Cehenneme. Ne kıymet var? Tek yol, tek gidiş, uçak. Seni götürür nere? Cehenneme. Dönüşün yoktur. Ama iman olsa iman olsa örnek ver bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene imanı yerleştirdi sahabelerin gönlünde. Sımsıkı. Ne yaptılar sahabeler? Sahabeler ne yaptılar? İşte Bedir Savaşı'nda, Öhüd Savaşı, Kandak Savaşı, Fethi Mekke. Ondan sonra iki imparatorluğu neyle çöktürdüler? O işte cüclü imanlarıyla. Cüzlü imanları olmasaydı ne olurdu? Bire sıkışlar kaçardılar. Münafıklar o gibi. Ama bunlar nifaktan nezittiler. Çünkü Resulullah bunları yetiştirmiş. Resulullah'ın talebeleridir Bak bu da bir talebedir işte. Genç telebe. Diyor ki önce imanı öğrendik. İman nedir? Yerleşti kalbimizde. Ondan sonra Kur'an'ı öğrendik. Onun için arkadaşlar burada sonra ne diyor? İmanımız da bu vasıtayla arttı. İstiyorsan imanlar tın. Nuhşin derecesine gelsin. Abu Bakır Sıddık derecesine gelsin. Önce imanın kalbinde yerleştireceksin. Ondan sonra amele başlayacaksın. Resulullah'ın matodu budur. Onun için arkadaşlar bazı sen İslamiyet'e yeni gelir. Olmaz hemen bütün emeller üzerine yükleyeceksin. Adam hele iman yoktur kalksın. Adam sakal bırakmamış. He? Sen ona niye sakal bırakmıyorsun diyemezsin. Çünkü adamın imanı güclü zaten o sakal bırakır. Ama sen baktın onun sakali yoktur. Önce ona ne yapacaksın? İmanını güclendireceksin. Ki diğer, diğerken ona tebliğ ederken Resulullah demiş sakal bırakır. O zaman ne diyor? Âmenna ve saddakna semina ve ata'na. Lebbeyke ya Resulullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişse namaz kıl. Adam namaz kılmıyorsa sen gelip deme namasını niye kılmıyorsun. E zaten onun imanı olsa senin demene gerek yoktur. O senden önce namaz kılar. O zaman davet metodu nedir? Sen onca onu, ilk önce ona iman, iman vereceksin. İman ona şarj edeceksin. İman da nasıl verilir? Tabi anlatırsın daveti. Bu da davetçiler bunu bilirler. Eğer böyle düzenli bir şekilde biz imanımızı ee, insanlara tebliğ etsek önce iman alsak iman yerleşse kalbimizde iman nedir? Bak biz iman kitabını niye şerh ediyoruz? İmanımız hakiki yerleşse yerinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nokta demişse o noktayı yerine getiririz. Eğer iman olmasa bu ümmetin hali bücüne kalır mıydı? He? Kalmaz. Bugün de bir halife gelsin başımıza hakiki İslam devleti kurusun Türkiye'de diyelim mesela. Halife çıktı dedi gelin cihada gidelim. E bu toplum cihad mı? İman yoktur. İş zora geldi ne cihadı der ya. Biz böyle anlaşmadık. Neden? İman yoktur. Ama iman olsa yerinde duramazsın. Halifeyi zorlasın. İşte Eûd savaşında iman fışkırıyordu sahabelerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu öte çıkmasın düşmanın karşısına. Ne yapsın? Medine'yi kuşatsın. Kendisi savunma, he? savunma, he, savunma yapsın. Ama genç sahabeler, diğer sahabeler özellikle Bedir'i görmeyenler iman füskürüyor. Ya Resulullah cihad, ya Resulullah cihad, ya Resulullah cihad mecbur kaldı Resulullah çıktı. İman olanı gönderirdi. E bir günde cihad olsa her çeşit uydurma şeyini kaldı. O münafıklar nasıl dediler? Ya Resulullah dediler bizi götürme Rumlardan cihada. Onların kadınları sarışındır. Biz de sarışın üzerinde önlerinde zayıfız. Bu nifaktır. Halbuki öyle değil. Ama mahane uyduruyorlar cihare gelmezler. E demek ki onların imanı Hüth savaşındaki sahabelerin imanı tavan yapmış. Onlar ki nifaktır. Onun için iman güclende, güclense ne olur? Her şey tamamdır. Namaz da kılarsın, gece namazı da kılarsın, oruç da olursun. imana bağlıdır. Bir ta dağı ufak ufak deseler sene kır, bu dağı nerede kırarsın? Ama imanın olsa evet başlarsın. Birinci baltaydan başlarsın. Değil mi? Birinci kazmaydan. Ama imanla olmasa o, nerede bu dağ ne Ama dağ aslında neden oluşmuş? Dağ cibi, dağ küçük taşlardan oluşmuş. Her emel de neyden böyücü olur? Küçük emellerle. Küçük emel nasıl olur? İmanın yüksek, oldukça emele başlarsın, olursun Avliya Allah. İman mertebelerine dedik üçtür. Önce İslam'a girdin, sonra imanı girdin, 77'ini getirdin, ihsan derecesine gelirsin. Basamak basamak, basamak imanın artacak. Ama imanın artmamışsa ne olursun? Yerinde sayarsın. Allah kurusun bazen imanın artmıyorsa mahsiyet teşkilürsen geri, gel, say, geri sayım da var. Yetişirsin sınıra, atar düşman kancayı, seni çeker o bir tarafa Allah kurusun. Onunla ebedi ateşte kalırsın. Evet. 10. Umey bin Habib el-Hutami radıyallahu an şöyle de iman artar ve eksilir. Denildi ki, onun artması ve eksilmesi nedir? Dedi ki, Allah'a zikrettiğimiz, ona hamd ettiğimiz ve tesbih ettiğimiz zaman bu imanın artmasıdır. Gaflet ettiğimiz ve unuttuğumuz zaman bu imanın azalmasıdır. Biz bunu bu tanımda mı anlattık? Demek ki bizim tanıla, tanımlarımız bile tarifler he? formaldir. Formuldür. Formal, for, form, form, bu formüller buradan kopyalanmış. Elhamdülillah bu kopya güzel bir kopyadır yani. Anlatabildim mi? Adam edebiyet bile alimlerimiz yapmamış. Direkt sahabeden almıştır. İşte bu ansari sahaba, ansaridir bu sahaba radiyallahu anhu, diyor iman eksilir artar. Tabiinler diyorlar ona. Nasıl eksilir artar? Diyor ki işte Allah'ı zikredecek, şükredecek, tesbih edecek, İbadet yapsak imanımız artar. Gaflete düşsak unutsak imanımız azalır. E biz de ne diyoruz. Başka bir şey demedik. Kim bizi tenkide düşse gelsin önce bu sahabeyi geçsin ondan sonra bize gelir. Cesaret. Kimin cesareti var? Kimse cesaret edemez sahabeyi tenkide etsin. Ne haddine? Evet ama cahil cesur olabilir. Adam ne diyor? Sahabe bir konuda icma etmiş. Adam çıkır diyor, evet. Ben de Arap canlarım. Ben de bunu okuyorum Arapçasını. Ben de bunu anlıyorum. E haba tersini anlamış. E onlar öyle anlamışlar. Ben böyle anlamışım. Benimki de muteberdir. Bu cahildir. Çünkü cahil cesur olur. İcma var için sen kimsin? Ali, Allame-i Cihan olsan bile Sahabenin icmağını ümmette bu baba alimler hiç kimse karşı çıkmamış. Halbuki sahabenin icmağı bizim için üçüncü kaynaktır. Müslümanların <gülüyor> kaynağı nedir? Kitap sünnet. Üçüncü kaynağı nedir? Sahabenin icma olmaz olmazdır. Bir tane gelse dese ben sahabenin icmağına itibar etmiyorum. İlahiyetçiler var televizyonda çıkıyorlar. Çıtırları yanlarına koyuyorlar. Ne diyorlar? He? Okuyur ayet-i hadisi, ben bundan Ma'un surasına da tutturmuş ya. Nereden çıktı bu Ma'un surası? <gülüyor> Ma'un surası olmasaydı, E ne var Ma'un surasında? Ma'un surası diyor sana sarışın kadını koy karşısına ahkem ümmeti için. He? e bu da diyor ben anlıyorum Kur'an-ı Kerim'i. Sahabe diyorsun, e ne ne ya? Evet, onun için biz buradan alıyoruz. Sağlam kaynıktır. Evet. 11. Ukbe bin Amir el-Cuheni radıyallahu anh şöyle der. Kişi bir kadının kendi elbisesine büründüğü gibi imana bürünür. Bu da fakih bir sahabeydir ukbe. Sahabelerin fakih sahabelerindendir. Diyor ki, iman kalbi sarar. Nasıl elbise kendi insana bürünür? Yani bir elbise canımıza yapışır, giyeriz onu. Yine yani de böyle şal atıyoruz, böyle sarılıyoruz ona. İman da bizi sarar, kapsar, kalbimizi kapsar. Bedenimizde değil, iman kalbi kapsar. İman kalbi öyle kapsar ki imandan başka bir şey, iman da hassastır, iman olduğu yerde istemez bir şey olsun. İman kalbi öyle sardı, mükemmel sardı, ne olur? he Artarak artarak artarak salih emellerden iman kalbi sarar. O zaman ne oldu? seni Allah'ın izniyle hiçbir şey saptıramaz. saptıramaz, düşman sana bir şey dayatamaz. Ama iman sana sarılmasa, sen tırıp çıplaksın, elbisen yoktur, ne olur? Bütün hastalıklar sana gelebilir, her şeyin dışarıdadır, her celen seninle alay eder. E zaten imansız insan olsa öyledir. Şeytan nedir? Şeytan imansızlardan alay ediyor, istedirici bir oynatıyor Allah Teala'dan. Bunu konuşmuştur, düşmanımız. Ne demiştir? Ben bunları yarab bir yoldan çıkartacağım. Senin yarattığın kılkattını değiştireceğim ve bugün de değiştiriyorlar imansızlar. Ne yapıyorlar? Şeytana dönüyorlar ya. Her şeyi, her şeyi değiştiriyorlar. Fıtratı. İnsanın vücudunu, tipini, her şeyini değiştiriyorlar. İnsanlıktan çıkıyorlar. Neyden oluyor? İşte iman olmadığı yerde. Evet bu bu da büyük sahabe, fakih sahabenin, rukbanın yorumu hem de çok güzel şekilde anlatıyor. 12. Tabi'in fıkıhçısı, alim ve hafız, Ebu Şibil Alkame bin Kays el-Nekai, Allah rahmet eylesin, arkadaşlarına şöyle der. Bizi izleyin, imanımızarsın. Yani dindeki bilgimiz artık. Şimdi bu hem tabiidir. Alqama en-Nakh'i büyük imamdır. Fakih'tir, hafızdır. Kaç tane bereketi var bu adamın? Hem hafızdır yani hadisçi. Hem fakihtir. Hem imamdır. Hem de tabidir. Yani nesterson var. Burada ne var? Proof var duruyor. Başkası yoktu Ama bu dört tane profesördür. Ama onların da profesörleri nedir? Ne diyor? Bu büyük tabi'yi bizimle yürüyün. imanımız artsın. Yani yürüyelim. Arkadaşlar, kardeşler bir arada yürüse ne olur? Şeytan bizden uzak olur. Resulullah'ın dediği gibi. Müslüman dedikçe iman, hakikatil iman dairesine girsen ne olur? Müslümanlar sana destek verir. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Müslümanlar size destek verir. Ama birinci, genel iman aşamasında, İslam aşamasında olsan, her çeşit fıkhi bilmiyor. Kimse sana yar olmaz. Ama ikinci kademede, müminler sana yar olur. 77 şubeyi işleyerek, müminler senin elinden tutar. Sen yansa kardeşin gelirse sana nasihat eder aynen olur sana. E bu diyor bizimle yürüyün beraber hem zikredelim, hem ibadet edelim, hem fıkıh, hem ders edelim ne olur? imanımız artsın. Nereden aldı bu mübarek sah tabi'in? Sahabeden aldı. Nereden aldılar bu mübarek sahabeler? Resulullah'tan aldılar. Nereden aldı bu mübarek Resul? Cibril aleyhisselam'dan aldı. Allah'tan değil, zincire mı Allah'tan desen sapıtırsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril vasıtasıyla alır. Bazı fırkalar gibi olmayalım. Diyorlar, kalbim Rabbimden konuştu. Anlatabildim mi? Zincirleme var. Cibril aleyhisselam Rabbil aleminden aldı. Bu insanın sünnetidir. Böyle gidecektir. Bu sünnet değişilmez. Ama şeytan gelip değiştirir. Bize ne diyorlar? Bazı fırkalar var. Tasavvufun aşırı gidenleri. Siz ilminizi min meyyit en meyit. Ölülerden alıyorsunuz. Mesela biz burada bahsettiğimiz sahaba, tabi'in, dört imam ölmüş. Siz ilimleri ölülerden alıyorsunuz. Ama biz ilmimizi canlılardan alıyoruz. Canlı ne nasıl alıyorsun mübarek? Gel bakalım anlat bize. Ya benim kalbim şeyhimden alıyor. Şeyhim de Rabbinden alıyor direk. Yendi ben Rabbimle alıyorum. Direkt. Bu nedir? Tasavvufluğun kendisidir. Evet. 13. Büyük Tabi, Urve İbnü Sübeyr rahimehullah şöyle dedi: Bir kimsenin güvenilirliği ancak imanı azaldığı zaman azalır. Evet. Bu da hem tabiidir hem fakih'tir. Urve hem de Hazret Ayşe'nin öz talebesidir. Çünkü Hazret Ayşe'nin teyzesidir. Asma zat-ı oğludur. Kimin oğludur bir de Zübeyr ibn Avvam'ın. Erwa diyor ki bunun hocası içindir Hazret Ayşe. Hazret Ayşe dinimizin yarısını ondan nakil gelmiş bize. Dünyada Hazret Ayşe gibi fakih kadın yoktur. Birinci nümaledir. Hazret Havva'dan Dünyanın sonuna kadar. En kadınlarda fıkıhçı, alim, kadın alim Hazret Ayşe'dir. Onun üzerinde yoktu. Kim ne derse ne desiler. Bunu böyle icma etmiş Ali Sünnet. Evet. Onun telebesi, hem de Hazret Ayşe'dir bunun teyzesidir. Diyor ki, مَا نَقَسَدْ اَمَانَةُ عَبْدٍ قَدْ اِلَّا نَقَسَ اِيمَانًا Emaneti Emanet nedir? Ha? Yani Amanet. Emaneti eksilir. Nasıl amanet eksilir? <gülüyor> Mesela sen hemen bir amanet verdim. Bunu mukayet ol Sen buna sadık çıkmadın. Bu amanettir. İnsan amaneti var. Kalbinde bir söz sana amanet verdim. Onu kaybettin. Yen yani kendi nefsine ama Allah sana amanet vermiş. olara sahip çıkmadı. <gülüyor> Cüvenci. He? Bunu diyor ki biraz amanetin Eksilse, amanetinde hıyanat olsa, imanın eksidir. Demek ki burada neyi anlatmak istiyor? Diyor, iman kötü amellerden, masiyetlerden azalır. O kadar. Değil mi? Okuyalım. Bugün on tane okuyalım inşallah. 14. Adil Halife Ömer İbni Abdülaziz Rahimeullah şöyle der. İmanın farzları, hükümlerin, sınırları ve sünnetleri vardır. Kim bunları tam olarak yerine getirirse imanı kemale ulaşır. Kim bunları tam olarak yapmazsa imanı da eksik olur. Umar bin Abdülaziz radıyallahu anhü, var da Umar bin Abdülaziz kimin torunudur? Hazret Ömer'in torunudur. Hazret Ümer'in torunudur. Umar bin Abdülaziz o kadar adil bir halifeydir ki bazı ehl-i sünnet alimleri bunu beşinci halife sayıyor. Raşid Halife. Bizde Raşid Halife dörttür. Bunu beşinci sayıyorlar. İki sene hükmetmiş. O kadar adaletlidir. Sanki Hazret ise son zamanda inse dünyaya öyle bereket yerde olur ki zekat verecek adam kalmaz. Kime versen diğer benim ihtiyacım yoktur. Ben ne yapayım? Ben bir sücde etsem Allah'a bu dünyaya bedeldir benim için. Mal nedir ya? Maldan millet malı sukaka atar. Sanki o zaman olmuş. Devlet mamurları çıkıp ey fakir fukara gelin zekat alın kimse gitmiyor. Kimse gitmiyor. Gidiyorlar kendileri kapıları çalıyorlar. Ya siz bundan bir altı ay önce fakir idiniz, bir sene önce fakir idiniz. Adınız var defterde. İstemiyoruz dediler. Şu anda ihtiyacımız yok. Böyle bereketli bir adil bir herifeydir. Hem de alimidir. Kendisi ehli ilmidir. Yok böyle halife düz halifelerden değildir. Alim takih halifeydir. Bakalım bu mübarek ne diyor? Dür imanın ferzleri var. Sınırları var. Sünnetleri var. Mertebeleri var. Buları tamamlayan imanı tamamlamış. Buları tamamlan, tamamlamayan imanı tamam olmaz. Burada ne çıktı? 77 şube anlatıyor. Değil mi? Yani bir de Türkçesin bir sene sana zahmet oku benim İmanın farzları, hükümleri, sınırları ve sünnetleri vardır. Kim bunları tam olarak yerine getirirse imanı kemale ulaşır. Kim bunları tam olarak yapmazsa imanı da eksik olur. Gördünüz mü? İmansız olmaz ama eksik olur. Onun için bazı bizim arkadaşlardan var kendilerini bir şey zannediyorlar. Ne diyorlar? İman iman yetmiş e, şubeler, bazı meseleler iman, insanı çifre götürmez. Meselen örnek veriyor. Sadece la ilahe illallah insanı çifre götürür. Budur diyor. Değil mi? Ben yanlış duymadıysam. Bunun dersini duydum ben bir gün. Enteresan dedim ya. Hem bizim camiaya mensup hem de allame-i cihan hem de kendini alim sayıyor. Türkiye'de en ileri gelen benim diyor. E eyvallah. Sen sen biz de sene tabi. Ama doğru konuşsan tabi. Doğru konuşmasan yanlışını biz beyan etmek zorundayız. Diyor ki bu zat diyor ki iman nedir? Şöbeler diyor ki la ilahe illallah tamamdır. Ondan sonra zekat namaz. Yoldan bir aziyeti çek. Bunlar nedir diyor. Bunlar diyor tamamlayıcıdır imanı. Ne diyorlar onların terimlerinde. Şemali. He, Bunlar imanın kemalidir. İmanın kemalidir diyor. E bak burada büyük zat ne diyor. Diyor ki imanın farizeleri var. He o oh, Eyyub. İmanın farzları, hükümleri, sınırları ve sünnetleri vardır. Bak işte bu 77 şubeyi anlatıyor. Demek ki bazı şübeler nedir? Ferzdir. Olmasa imanda olmazdır. Bazıları sünnettir. Bazıları kemali tamamlayandır. Bazıları imanı yok eder. Aynen <gülüyor> değil. Bak bu da bu böyüş alim. Kim bunları tamamlasa imanı mükemmel olur. E hatta böyle alay ediyor. Diyor ki bir tane yoldan aziyeti çekmese bunun imanı mı gitti? Hayır imanı gitmedi. İmanı bir tık aşağı düştü. Değil mi? Ama imanı kaldı. Onun için bazı şeyler var. La ilahe illallah. Bunlar mesela ilahe illallah kabul ediyorlar. Cihad zamanı geldi. Cihad etmezsen zaten bunlar cihad eşitler. Adları cihad eşitler. Şey oluyorlar. E, Midelere ekşi oluyor. E, Psikolojileri bozuluyor. Bu da nifak alametidir. Ne altında? Selef davası altında. Ya Allah'tan korkmaya davet ediyorum ben bunları. Selef dedin, cihattan olur. Cihad olmazsa selef olmaz. Bütün alimler cihad etmiş. Abu Hanife diyorsun, Abu Hanife en büyük mücahidiydi. İmam Şafii diyorsun en büyük mücahidiydi. Yerine göre cihad etmişler. İster sultanın karşısında durarak da cihad etmişler. Hepsi mahpusanlarda öldü. Neden? Adaleti saklamamış. E namaz bunlar için kılsan olur kılma sonra. Bir nevi irca fikrini selef paketinde bize yutturmaya kalkıyorlar. Bunlardan da dikkat ederim kardeşler. Diplomalarına bakmayalım. Ağızları laf yapıyor bakmayalım. Bize diyeceğiz getir bağışam bunun nereden getirdin. Kul hatu burhanukum. İn kuntum Verin delinize yer doğru diyorsanız biz de size tabi oluruz. Yok gelmişsiniz bir acan da yürür diyorsunuz. Başka yerlerden destek getiriyorsunuz, öyle bir şey yoktu. Bu da apaçık burada delilden gösteriyor. Ondan dolayı arkadaşlara diyorum ki her ben selef medresesindenim, camiasındanım dedi hemen amenna ne demeyeceğiz. Bakacağız. Çünkü o da insandır. O da nefsi var. O da hizipçilik yapabilir. O da taassub yapar hocasına. O da fiçhine taassub yapar. Onu da şeytan ele geçirebilir. Kim ele Ümmetin icmanı. Biz ümmetin peşinde gidiyoruz. Onun için şahıslar peşinde ciden yanlış yapar. Onun için Abdullah İbni Mesud ne diyor? Ölülere, e, dirilere güvenmeyin. İlminizi alırsanız ölülerden alın. Çünkü bir alim, Abu Hanife niye Abu Hanife'dir? Çünkü... Abu Hanife sebat üzerine ölmüş, imam olmuştur. Ben şimdi dört dörtlüğüm sizin için, yarın bakarsınız ben bozuldum. Değil mi? Kim girenti edebilir? Kimse edemez girenti. Allah istese seni saptırır. Ama bu akide üzerine ölsem, evet dersiniz bu adam Allah rahmet eylesin, inandığı gibi oldu ve öyle de Allah-u Teala karşısına çıktı. O zaman bundan ilim alınır. Ama ne kadar canlıysa iştihad alınmaz. Evet, 15. Ne en sonuncu. Tabi imamlarından Müfessir Mücahid bin Cevr rahi şöyle şöyleden: İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Bu da bunun da bir özelliği var. Bu tabi imamın İbn Abbas'ın telebesidir. İmam Mücahid İbn Abbas'ın telebesidir. İbn Abbas whoma adrak ama İbn Abbas i̇bn Abbas hibr hadihil umma. Bu ümmenin allame-i cihanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etmiş. Allahumma fakkıh din Dinden bunu fakik hıl. Duası da isticabı olmuş. Neden bunu dua etti onun için? Bilir misiniz arkadaşlar? Çünkü Resul, muca, mu, muhacirler hicret ederken e, Medine'ye Medine Yahudiler bir dedikodu çıkarttılar dediler bunların ocakları çor olur. Çocuklar olmaz. Biz beddua bastık bulara, Müslümanlara. Hakikaten çocuk olmadı. Bir müddet, bir kaç ay kimse hamile kalmadı. İlk hamile kim oldu? Şey, Hz. E, Hazret Abbas'ın hanım. İlk çocuk doğdu Medine'de Abdullah'ydı. Onun için kucağında getirdi Amzesi Abbas, ya Resulullah Resulullah o kadar sevindu ki Yahudilerin şeyi Kezi çürüdü. çürüdü. Aferin, ne dedi? Dedi dua etti bunun için. Dedi Allahumma fekkil fitti. Bu sahabenin telebesi hem tabiindir, hem imamdır, hem de bu neyden meşhuridir? Tefsirden, mufessiridir. Ne diyor? İman kavm, emeldir. Eksilir, artar. Aynen biz de bulardan almıştık. Zaten biz de 70 der, 77 derste hep her derste bunu dedik. İman kaldır, ameldir, eksilir, artar. Bu imamımız demiş. Nerede bir imam verin bana? Demiş ki iman zayıf olur, güzlenir. Bir tane imam getirin bize. Yoktur maalesef. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste bu imamların sözünü teker teker aynen nefesle Allah izin vermişse bize e, aynen şekilde devam ederiz. Ve alhamdulillahı Rabbi alaamin. Ve salatu ve salamu ala syyid almurssaliin, nabiina Muhammed ve ala